Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Onun kadar sevilen bir insan görmedim. Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık. Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum. Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. ...levesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hz. Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı. Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar. 139. bölüm Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alel acele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu. Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Keşke şimdi. savaşa hazırlansaydık. Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Sufyan? Şimdi halimizde olacak. Tek bir kurtuluş şareniz var, o da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın. Sus lanet adam! Senin gibi haini görmedik. Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin. Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler ve bundan da Ebu Sufyan'ı sorumlu tutuyorlardı. Hint, kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı. Şu ahlak herifi öldürün! Dilinden dönen şu adama cezasını verin! Yazıklar, yazıklar, yazıklar, yazıklar, yazıklar, yazıklar. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan def etmeyecek misiniz onu? Kes sesini! Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar! Yazıklar olsun size! Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak! ...kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber... ...ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor... ...ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfya'nın evine girerse... ...güvende olacak. Lanet olasıca. Senin evin hangimiz alır ki? Haremi Şerif'e girenler de güvende olacak... Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da... Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi! Acele hadi edin! Acele edin! Acele edin! Çabuk! Çabuk! Hadi! Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulünden izin istedi. Ya Resulallah! Kavminin yanına gidip, Onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum. Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa o da emniyettedir. ''Kim kapısını kapatıp evinde oturursa o da emniyettedir.'' Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. 8 yıl önce Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin Suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış... Kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler Peygamberimizin hatırına geliyordu Ey Mekke sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı Ve bana en sevgili olanısın Senin halkın beni zorlamamış olsaydı Senden asla ayrılmazdım Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan peygamberimiz ise, kuzeybatıdaki ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih Suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından hayat ancak ahiret hayatıdır sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil Son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı Ey Huber bizi koru bize zarar vermelerine izin verme Onların hareme girişine müsaade etme Uzza aşkına bu ne büyük bir ordu Hiçbirimizi sağ bırakmazlar Çocuklar ve kadınları evlere götürün. Muhammed yılların intikamını almaya geliyor. Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullahı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin? Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esvedi selamladır tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdi. Mekke tekbir sesleriyle tanıyor. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şaftta Hacerü'l-Esved'i selamlıyordu Peygamberimiz. Allah'ım sana şükürler olsun Bizi Beytullah'a kavuşturan Kafirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamd olsun Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen Bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdu senalar olsun Ya Rabbi bizi Resulünden ayırma Allah'ım hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz... Yücesin ve kutlusun. Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran sözle amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran sözle davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum. Amin Tavaf bitince peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi Orada iki rekat namaz kıldı Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı Ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı Allah'u Ekber Kebira Allah'u Ekber Kebira Velhamdülillahi Kethira Velhamdülillahi Kethira SubhanAllahi Bukhraten ve Asila SubhanAllahi Bukhraten ve Asila La ilahe illallahu vahde La ilahe illallahu vahde Resulullah Say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek, Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delilmeye başladı. Hübel, Mena, La, Uzza ve diğerler. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken... ...Hazreti Ebu damadı Zübeyir bin Avvam... ...Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi. Eee Ebu Süfyan! Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Ah. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın. Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde... ''Ey Hübel, yüce olan sensin'' diye bağırmıştım. Evet, meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz. Sonra Allah Resulü, eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı. ''Hadi'' Aç kapıyı. Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören peygamberimiz, bunların çıkarılmasını emrederek, Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı, dedi. Ardından Resulullah, Kabe'ye girdi Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da Beraberinde girdiler Kapı kapandı Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu Resulullah iki direk arasında Namaz kıldı Ve bir süre sonra ashabıyla birlikte Beyti selamlayarak çıktı Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu. Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin? Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah. Sağ ol. Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti bilal Habeşi ezan okumaya başladı. Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hz. Muhammed sükûnetle Mekke'ye girmiş,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 Allah katında büyük bir başarıdır. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.